Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalarda 2. devrenin ilk programında karşınızdayım Süper Lig'de verilen devre arası tamamlandı ve futbol takımları geçen hafta sonu yeniden sahne aldılar. E, devre arası kamp kampları daha çok Antalya'da gerçekleştirildi. E, i̇lk hafta sonuçlarına baktığımız zaman e, Antalya'da takımların çok fazla iyi bir hazırlık dönemi geçirmediklerini e, gösteriyor. Ya da hepsi o kadar iyi hazırlanmış ki e, çoğu yenişemedi. Berabere kaldı. E, sürpriz 2 yenilgi zirvede vardı. Galatasaray, Kasımpaşa'ya mağlup oldu. E, bu vesileyle liderliği kapma şansı yakalayan e, Antalya Spor kendi evinde Gençler 5-3 mağlup oldu. Yine zirveyi ele geçirme şansına sahip Beşiktaş evinde e, Büyükşehir Belediye 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe makası daraltma şansını Elazığsporla kendi sahasında 2-0 geriye düştükten sonra 2-2 ile ancak bir puanı kurtarabildi. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı 3-1 yenen deplasmanlarda 3-1 yenen Kardemir Karabükspora aynı şekilde yenildi. Kardemir Karabükspor böylece Galatasaray'ı, Fenerbahçeyi ve de Trabzonsporu Aynı skorla deplasmanda 3-1 yenerek Mesut Bakkal yönetiminde hakikaten mükemmel bir sonuca imza atmış oldu. E, futbol takımlarımız e, dediğimiz gibi devre arasını Antalya'da geçirdiler. Çok fazla e, hazırlık müsabakaları oynanmadı. E, zaten Fenerbahçe, Trabzon gibi takımlar, e, Bursa Spor, Mersin. Bunlar Türkiye Kupası'nda mücadele ettiği için ikişer maç oynadılar devre arasında. Belki de en ciddi hazırlığı onlar yapmış oldu. Ama lige onlar açısından da olumlu bir yansıması olmadı. Puan kayıpları yaşadılar. Tabi geride bıraktığımız haftanın en önemli olayı transferlerdi. Transferler devre arasında her gün gazetelerin manşetinde televizyonların son dakikasındaydı. Gelenler, gidenler e, diyeceğim ama gelen giden çok fazla yok. Ama e, öyle bir transfer gerçekleşti ki hakikaten e, ne derler? Hani 10 transfer bedel. Wesley Sniderdan bahsediyoruz. Hollandalı Yıldız Inter'de bu sezon başı kulüpte yaşadığı anlaşmazlık, ayrılık getirdi. Bu ayrılık da Türkiye'de biz futbolu sevenlere yaradı. Taraflı tarafsız herkesin öncelikle futbol sevgisiyle bakanların sevineceği bir durum. Bunu programımızın ikinci bölümde ayrı bir başlıkta konuşalım. Tekrar lige bakalım. E, skorları söyledik. Önemli olan şuydı aslında. Galatasaray'da bir tartışmadır gidiyordu. E, Ünalay Salla Fatih Terim arasında artık saklanamaz bir e, kavga ortaya çıktı. Aslında e, kavga bizim anlayışımızla Ünalay Sallın anlayışının çatışmasından doğdu. Şöyle ki. Ünal Aysal, uzun yıllardır yurt dışında hayatını sürdüren, işinin büyük kısmını yurt dışında e, idame ettiren bir isim. E, hani Avrupa kültürüyle daha çok haşır neşir bir isim. Dolayısıyla e, Galatasaray'daki yöneticilik e, kariyerinde de biraz bu Avrupalı zihniyetiyle hareket etme durumunda kaldı. Bunu bilinçli olarak da yapıyor olabilir ama o yani bir kültür çatışması yaşanıyor Galatasaray'da aslında ee, eğer başka ajandalar yoksa kötü niyetli okumalar yapmayacaksak kabaca baktığımızda bir kültür e, çatışması yaşanıyor Sarı kırmızı Kulüpte Ünal Aysal, e, bildik e, başkanlardan değil yani e, o bir işletme olarak görüyor Galatasaray'ı e, Avrupa'da üst düzey bir şirket olmasını, bir kulüp olmasını arzuluyor. Ve bu da nedir? Bir şirketi nasıl yönetirseniz, kulübü de böyle yönetirsiniz. E, görev dağılımı yapılır. Herkes işine bakar. Kimse kimsenin, e, ne diyelim, hiyerarşik yapıda kimse kimseyi ezmez. Herkes yerini bilir. Herkes hattını bilir. E, sahip olduğu, hiyerarşik Geçmiş başarılar ne olursuz. O yüzden bu anlayış şunu emrediyor. Fatih Terim sen spor tif yapıda bu yapıda futbol takımının sorumlususun. İşte Floresen'in yuvan, alanın çalışma alanın orada her şey sana bağlıdır. Ama o çizgilerin dışında da sen bana bağlısın. Ya da benim belirdiğim kişilere bağlısı. Bu lütfi Arıboğan'dır. Bu Bülent Tulu'ndur belki veya Ali Dürüst'tür. Ama benim tayin ettiğim kimseye karşı e, sorumlusun. Ama Fatih Terim Fatih Terim İmparator ben direkt başkana bağlıyım der. E, bu Ünal Aysal'ın e, kabul edeceği bir zihniyet değil. Yani e, Madem en büyük sevdamız Galatasaray ve biz bu markayı yukarılara taşıyacaksak herkes benim belirlediğim yönetim anlayışı içerisinde isteneni yapacak diyor. Ama Ünal Aysal'ın bu Türkiye'deki futbol kültürünü kabul edememesi ya da etmek istememesi kaçınılmaz çatışmaları doğuruyor. Ünal Aysal Fatih Terim'e eleman derken ben eminim ki bunu art niyetle söylemiyor. Yani tamamen zihinsel yapısından kaynaklı. Yani ona göre kötü bir şey değil eleman demek. Eleman derken aslında işte teknik direktörümüz, personel, profesyonel demek istiyor muhtemelen. Ama dedik ya Türkiye'de böyle konuşamazsınız. Şimdi ya biz e, Ünal Sal'ın jargonunu kabul edeceğiz ya da o Türkiye'nin yerleşik e, jargonu kabul edecek. E, tabii bence bizim Ünal Aysal'ın jargonunu kabul etmemiz lazım biraz. Çünkü bizim jargonumuzla krallardan, imparatorlardan geçilmiyor, estanelerden geçilmiyor. Ortada o kadar çok kralımız, imparatorumuz, efsanemiz var ki ama aynı ölçüde başarımız yok uluslararası çapta. Ee, Fatih Terim e, bütün ganimetlerini almış toplamıştır. Ama artık yeni bir e, süreç başlamıştır. Bu yeni süreçte başarımız e, Ünalaysal zihniyeti budur. Ya kabul edersiniz ya da etmezsiniz. Ee, çünkü ünalaysal bu işin başındaki kişi başarının böyle geleceğine inanıyor. Ha, siz hayır dersiniz. Benim yöntemimle bu başarı gelir dersiniz. Belki haklı da çıkarsınız. Ee, ama o zaman yani ya Alafrangalı ya Alaturkalı. İkisi bir arada olmuyor. Bunun Kabul etmek lazım belki de ikisi bir arada olmuyor. Buna karar vermesi lazım futbol kulüplerinin sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin de, Beşiktaş'ın da. İkinci bölümde Fenerbahçe üzerinden bu konuşmayı sürdürelim. Müzik Bir masal ise bil ki her masalda bir de son vardır Fırsatını bul, aşka köle kul, özlü de kabul İki diye yumur, sevgini de saç, dostluğun ilaç Bak dünya böyle ne güzel var ya inan yalan, yeterse tamam aman zaman Yaranını seç, üzüntü geç bak dünya Şimdi ne güzel Özle de kabul kediye yumuş sevgili ve saç dostum İlaç bak dünya böyle ne güzel var mı ayna yokluğu yalan terse tamam Aman'sa aman saman yaramı seç üzüntü geç bak dünya şimdi ne güzel Kenan Başaran, paslaşmalar devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Evet Galatasaray e, Fatih Terim ve Ünal Aysal arasındaki tartışma e, Ünal Fatih Terim'in e, kulüp divan üyesi olması vesilesiyle düzenlenen berat töreninde başkanla bir araya gelmesiyle buzlar erimiş gözüktü. Kamuoyuna en azından bu pozlar verildi. Arkasından da Snyder'ın e, transferiyle Şimdilik Süt Liman ve Beşiktaş derbisine hazırlanıyor. Galatasaray iyi bir hava estiriliyor şu anda. Fenerbahçe'de yapısal, kurumsal açıdan bir dönüşüm başlattı. Başkan Aziz Yıldırım kulübün CEO'luğuna Hakkı Hasan Yılmaz'ı getirdi. Hakkı Hasan Yılmaz benim çalıştığım medya grubunda da CEO'luk yaptı. E, açık yürekli, dürüst bir kişidir. Yani anlamadığını, ya yani bir konudan anlamıyorsa anlamadığını söylüyor. Hani anlıyormuş gibi davranmıyor. Zaten Fenerbahçe'de de aynı demeci verdi. Ben kulübüçülükten anlamam dedi. E, o da, yani bu iyi bir e, meziyet, bunu söylemek. Ama Fenerbahçe'de şimdi. E, Alaturkalık ve Alafrangalık çatışması yaşayacak. Eğer bir CEO getirdiyseniz kendinizi ona teslim etmek zorundasınız. Büyük ölçüde. E, ama onu bir vitrin süsü olarak oraya getirdiyseniz e, hiçbir sonuç alamazsınız. Geçmişte bunun örneklerini Fenerbahçe bizatı yaşadı. 2005'te de bir CEO'luk müessesesi oluşturdu ama e, işler yürümedi. Şimdi Fenerbahçe Siyoluk kurumsallaşmanın bir e, hamlesi. Yani burada da aslında kurumsallaşma dediğiniz, görev ve yetkiler tanımlanır ve herkes e, işini yapmaya çalışır. Kimse kimsenin işine karışmaz. E, Birbirini destekler eş olur ama e, alan ihlali yapılmamaya çalışılır. Şimdi siyonun atandığı gün Aziz Yıldırım Samandıradan Kadıköy'e, Stada Takım otobüsü ile geliyor. Niçin? Motive etmek için. Hangi maç için? Elazığ spor maçı için. Elazığ sporu küçümsemiyoruz ama bu maçı da bırakın hoca motive etsin yani. Şimdi Aziz Yıldırım'ın takımı motive etmek için otobüste olması demek bu takımı Aykut Kocaman'ın motive edemediğinin de bir göstergesi olabilir. Aykut Kocaman motive ediyorsa bir de başkan motivasyonu eklemek gerekiyorsa e, kusura bakmayın ama orada biraz zor kurumsallaşma gerçekleşir. Yani bu kurumsallaşmayı CEO'ya getirerek sadece sağlayamazsınız. Oradaki futbol e, yapısına da deklar edersiniz. Herkes profesyonelliğinin gereğini yapmakla mükellef bir kere. Yani kabarık kabarık sözleşmelere imza atılıyor. Milyon eurolar kazanıyor bu insanlar. Bu insanlardan işlerini yapmaları istenmeli. Yani bütün koşulları sağlanır. işleri yapılır. Onlar sahada alın terlerini sonuna kadar dökerler. Ama iyi sonuç alınır. Ama alınmaz. Ama kimse onların işlerini iyi yapmadığını, işlerinden, işlerinden kaytardıklarını söylememeli. Mesele bu. Eee Başkanın takım otobüsünde, soyunma odasında sık görünmesi iyi bir şey değil. Yani bir anda Ünal Aysal var, ee, çok fazla hemen hemen hiç inmeyen, sadece büyük başarılarda duyuyoruz soyunma odasına gidiyor tebrik etmek için. Ama takım otobüsüne vesaire binmiyor. Ee, orada Fatih Terim işte hiçbir şekilde... Buna müsaade etmiyor. İhtiyaç da duymuyor belki. Belki bu ihtiyaç oluşmadığı için başkan e, kendi o sınırları rahatlıkla koyabiliyor. Ama Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın e, kurumsallaşma hamlesinde başarılı olabilmesi için kendisinden başlaması gerekiyor. Bu huylarından vazgeçmesi gerekiyor. Yok eğer kendi huyuna suyuna inanıyorsa, başarının anahtarının bu olduğuna inanıyorsa, o zaman bunda ısrar etsin. E, CEO'yu başka bir şekilde yani devrimsel bir yapılanmaya gidiyoruz falan demesin. Ya i̇yi bir muhasebe müdürü de e, bir CEO'nun işini görür bu anlamda. Kasayı gelen para, çıkan parayı iyi hesap ettiniz mi? E, budur yani. Fenerbahçe markasının bugün ee, i̇yi pazarlanması konusunda bence sıkıntı olmaz. Ee, Türkiye'de futbol pastasında bir para ayrılacaksa bu her zaman e, en büyük payın birisinin Fenerbahçe'ye gideceğini garanti eder. Daha ne kadar iyi satabilirsiniz ki Fenerbahçe markasını? <gülüyor> Hasılı e, kulüplerdeki bu e, CEO'luk rüzgarının bir vitrin düzenlemesi mi? Yoksa hakikaten samimi işte Avrupa UEFA'nın finansal fair play fair play kriterlerine uymak için mi yapılan bir hamle olup olmadığını göreceğiz. Zaman bunu da futbol severlere gösterecek. Beşiktaş da benzeri çalışmaları yapıyor. Onlar da işi profesyonellere bırakan, başkanın, yöneticilerin çok fazla topa girmediği bir yapı oluşturmaya çalışıyorlar. Fikret Orman şu ana kadarki profiliyle bunu ispatlamış da gözüküyor. Hakikaten çok fazla eski başkan gibi böyle ben her şeyi bilirim transferden tutundan oyun sistemine kadar öyle bir havada, havada değil. Bakalım bütün hücreleriyle bu zihniyeti yerleştirecek mi Beşiktaş'a? Onun da e, takipçisi olacağız. Son bölümde e, Snyder transferine bakacağız. İçimden bir masalın Külleri uçtu bu gece. Kırgın kahramanı Gel gör ki yalnız tekece Çok değil kısa zaman önce Bir masal yeşerdi içimde Sen her gün yalanlar söyledikçe Can verdi kalbimde sessizce Yüzüm gözüm şişene kadar Is still. Bu gece dalmak istiyorum, yudum şişene kadar. Ben Kenan Başaran. Radyo Havandasınız. Paslaşmalar son bölümle karşınızdayım. Evet. Günlerdir bekliyorduk. Nice manşet yıkıldı. Nice son dakika boşa çıktı. Öyle ki bazı taraftarlar geceden havaalanına gittiler ama bunun bir şaka olduğunu öğrendiler. Hayal kırıklığıyla döndüler. Ezeli rakipleri Fenerbahçeli taraftarlar Televizyon yorumcularını işleterek Galatasaraylıları havaalanına döktü. Snyder geliyor diye ama gittiler. Elleri boş döndüler. Yılmadılar. Beklediler. Beklediler ve Muratlarına erdiler. Ee, önceki gün e, pazartesi Wesley Snyder Türkiye'ye geldi. İstanbul'a geldi. E, havaalanında büyük bir coşkuyla karşılandı. Yöneticiler günlerdir beklenen Hollandalı'yı taraftardan kaçırdı. Çok öyle hemhal olmalarına izin vermediler ama yine de cevval taraftarlardan kaçı gidip arabanın üstüne çıkarak Snyder'ı öpmeyi başardı ve Hollandalı futbolcu da nereye geldiğini ilk dakikadan itibaren idrak etti ve uygun sürecine girmiş oldu, başlatmış oldu. Sağlık kontrolleri Fatih Terim'le Buluşma, tanışma ve şimdi hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinde sahne alması bekleniyor. Belki bir 10-15 dakika oynayabilir. Sürpriz de olabilir. Başından itibaren de Fatih Terim oynatabilir. Malum Terim sever şaşırtmayı. Göreceğiz. E, 7,5 milyon euroyu Inter'e verecek Galatasaray bonservis bedeli. E, onun dışında... 3 milyon 900 bin euro imza parası yıllık her sezon için 3 milyon 200 bin euro ücret maç başı 25.000 euro ama bu yıllık toplamda 500 bin euroyu aşmayacak ve bu yarım sezon içinde 2 milyon euro para alacak ve snadır bu da eşittir yaklaşık 25 milyon euroya yakın bir para demek. Allah bereket versin. Daha ne olsun? Ee, bizim hayalini bile kuramayacağımız rakamlar tabii ki birçok kişinin. Ama geçmişteki bazı transferlere göre de e, çok fazla sayılmaz. Hatta şu anda Galatasaray'da forma giyen e, Amrabat'ın toplam transferinden bile daha ucuza mal olduğu bile söylenebilir. E, geçen sezon Beşiktaş 5 beş yıldızı birden kadrosunda tutmuştuk. Guti, Fernandez, Simão Sabrosa, Quaresma, şimdi Almeyda, kala kala Almeyda ile Fernandez kaldı. Onlar da dönüşümlü olarak oynuyorlar. Birisi sakatlanıyor, iyileşiyor. Bu sefer öbürü sakatlanıyor. 3 haftada meydanı olmayacağı söyleniyor. Derbide oynamayacak. Snyder Ajax Akademisi'nden yetişme bir futbolcu. Ajax'ta bir şampiyonluğu var. Gitti Real Madrid'de yine bir şampiyonluk yaşadı ama futbolun zirvesine Inter'de çıktı. İtalyan kulübünde Jose Mourinho yönetiminde hem İtalya şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Ki e, yine o dönemin iyi takımıydı Barcelona'yı elemişlerdi yarı finalde. Inter'deki en başarılı dönemi 2009-2010. E, aynı zamanda futbol kariyerinin de zirvesidir Snyder'ın. Aynı yıl 2010'da Dünya Kulüpler da yaşadığı ve Hollanda milli takımıyla da final oynadığı. Dünya Kupasında İspanya'ya kaybettiler kötü bir finalle, ama kişisel olarak kariyerinin zirvesine çıkmıştı Hollandalı oyuncu. Ee, biraz e, hava atmayı sever, ee, özellikle kendi memleketinde kazandığını göstermeyi sever. Aynı zamanda iyi huyları da vardır. Ee, hani yetiştiği bölgenin çocuklarını işte maçlara götürme gibi. Ee, Olacak o kadar. Dedim ki ya az önceki rakamları biz alsak kim bilir ne olur. Ee, şimdi Fatih dedim onunla birlikte oyun sisteminde nasıl bir değişiklik yapacak göreceğiz. Herkes bir hacı olmasını hacı gibi efsane olmasını bekliyor. Bence Snyder Snyder olursa Erkut Tekin'in bir günden de olsun dediği gibi Snyder Snyder olsun yeter. Hacı olmasına gerek yok. Galatasaray'a çok faydalı olur tabii ki. Ee, dediğimiz gibi Türkiye'ye birçok büyük yıldız geldi. Amerika'da geldi. Roberto da geldi. Önemli olan ve bunlar hep her geldiklerinde havaalanında büyük coşkuyla karşılandılar. İşte Beşiktaş, Guti'ye, Kuvarezma'ya statlarda imza attı. 20 bin kişi, 25 bin kişi önünde imzalar attı, şovlar yaptı. Ama önemli olan nasıl gittikleri. İşte Kuvarezma giderken Gördük en son. Tek başına çıktı gitti. Gutini nasıl gitti Hakeza? Simal Sabroza'nın gittiğini duymadık bile. Ee, önemli olan buradan nasıl gideceğinizdir. Hacı Güzel gitti. ile gitti. Ve Alexi Souza müthiş gitti. Ee, önemli olan gidiştir. Dileri Snyder futbol adına ülkemizden ayrıldığında bir Alex de Souza gibi heykeli dikilerek gitmiş olur. Ee, öbür türlü yazık olur. Hem harcanan paraya hem de bağlanan umutlara, hayallere. <gülüyor> bir iki sözde hafta sonu olacak derbi için e, konuşalım. Türk Telekom Arena'daki Beşikta Galatasaray Beşiktaş derbisi e, zirveyi yeniden şekillendirebilir. Beşiktaş bir sürpriz yapıp yenerse lider olacak. Ama aynı zamanda ilk defa kalbur üstü yani güçlü bir takımı yenmiş olacak. Bu sene Galatasaray Derbi, ilk Galatasaray derbisi dahil birçok önemli yani güç olarak kendisinden daha güçlü olan takımların birçoğuna puan kaybettirdi. Hatta hemen hepsine kaybettirdi. Hep biraz zayıf gözüken takımları yendi. Zirveden bir Antalyaspor'u 5-3 ile yenmişti. Sürpriz bir sonuçtu. Onun dışında Fenerbahçe'ye yenildi. Trabzon'la beraber kaldı. Eskişehir'le beraber kaldı. Böyle birçok maç var. Bu anlamda bir büyük bir hamle olur Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenmesi. Hatta beraber kalması bile bana göre büyük bir hamle olur. Galatasaray yenerse Beşiktaş'a şunu demiş olacak, evet çabaladın güzel ama buraya kadar hevesini kırabilir Beşiktaş'ın. Çünkü hiçbir beklentiyle, daha doğrusu beklentileri çok düşük olarak başladığı sezonda böyle şampiyonluk havasına girdi Beşiktaş. O havadan sıyırıp siz yeniden yapılamanıza devam edin. Bu sene şampiyonluk hayali kurmayın dedirtebilir. Hele de böyle ezici bir futbol ve skorla Beşiktaş'ı yenerse. Ama beraberlik veya galibiyet Beşiktaş'ı e, iyiden iyi ısın, ısındırır ve neden olmasın e, delirtebilir şampiyonluk yolunda. Tabii ki Fenerbahçe'de, Trabzon'da e, diğerlerde, de Beşiktaş'ın arenadan puan alması için doğacı olacaklar. E, bunu da belirtelim. O derbi de orada olacağım ve e, yaşayacaklarımızı önümüzdeki hafta burada sizlerle paylaşırız. Gelin e, Süper Lig'in ikinci devresinde ilk programda birlikte olduk. Sezon sonuna kadar da tekrar e, konuşacağız. Futbol gündemini paylaşacağız. Paslaşmalar bugün bu kadar. Siz radyo havanda kalmaya devam edin. Hoşçakalın. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran